يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبثا منهم رجالا كثيرا ومن واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا صديقا يسهلكم أعمالكم ويافي لكم وما ومن يطئ الله ورسوله فقد فاز فازا عظيما Amma ba'd fa 'ibad Allah in astaqi an li fi kitab Allah sallallahu alayhi wa sallam al-umuri muhdathatuha wa kull bid'ah wa kull bid'atin wa kull dalalatin fil Dersimize başlamadan önce Peygamber Efendimize salat selam getirelim. Tevhid aykırı iddialar ve cevaplar iki haftadır ders yapamıyoruz. Bu arada gene bir cenazemiz oldu. Çünkü bebeğimiz Rabbim rahmet etsin. Annesine babasına şefaatçi kılsın. Bize de ders almayı nasip etsin. Onuncu şüpheye geldik. Evet. Tam da yazsın ben. Gerekli, gerekli yazılanıyor musunuz? Evet tamam. Ev inancı malum, evet akide, İslam dininin olmazı olmazı. Evet Ev inancına aykırı herhangi bir iddia, herhangi bir batıl durum, şüphe, inancı ortadan kaldırır. Hep söylüyoruz, diyoruz ki. Akideyi amelle bir tutmayacağız. Amel ve akide arasında her ne kadar asıl ve fer olma yönüyle ya da fer'in aslın bir cüzü olması, parçası olma yönüyle alaka varsa da amelle imanın ilişkisi abdestle namazın ilişkisi gibi değil. Yani ne demek? Ne diyoruz? Amel imandan bir cüzdür diyoruz. Amel imandan bir cüzdür. Amel sözdür. Kalp niyetidir. Uzuvlarla nedir? Ameldir, icraattır. Yani iman hem kalbi ameldir, hem lisani ameldir, hem de uzvi amel. Şimdi bu tanımdan yola çıkarak diyoruz ki, Amelin imanla olan ilişkisi, amelin imandan mücüz olması ilişkisidir. Bu haliyle de iman artar ve ne yapar? Eksilir. <gülüyor> evet, işte amelin imandan mücüz olması demek, amelsiz iman olur ya da amelsiz iman olmaz mı demek? Olur ya, amel imandan mücüz, o halde cüz olduğuna göre bu cüzden kasıt, Onun küçük bir parçası mı olması, yoksa amelin bizzat imanın kendisi mi olması? Bu ince bir ayrıntı. Halb yani böyle olunca işte temik ilmi kendini burada gösteriyor. Yani bir kısmı der ki, nasıl ki abdestsiz namaz olmazsa, amelsiz de ne olmaz? İman olmaz. O zaman o adama sorarsın, dersin ki, Peki hey ki amelsiz iman olmuyorsa amelsiz iman yoksa, şu soruya nasıl cevap verirsin? Kur'an'da 6.200 küsür ayet var. Bu 6.200 küsür ayetin hepsini iman etmek şart mı? Her cevap, hepsini iman etmek şart. Peki bu 6.200 küsür ayette, bu ayete imanda, biz bu imanımızı nasıl arttıracağız? Nasıl eksilteceğiz? Yani 6000 <gülüyor> küsür, 6200 küsür ayete ayet katarak ziyadeten imanımızı ayet ziyadesiyle mi arttıracağız? Yoksa 6200 küsür ayetten ayet eksilterek imanımızı ayeti adeten eksilttiğimiz gibi mi eksilteceğiz? Hayır. Der. Sen ayetleri iman edeceksin, sonra <gülüyor> o ayetleri yaşadıkça, o ayetlerle amel ettikçe imanın artacak, ee terk ettikçe de imanın ne yapacak? Eksilecek. O halde soru sorarsın dersin ki, belki Kur'an'ın 6200 küsur ayetine imanda, o imanın artmasında bu artış farz olan imanda mı? Yani vaadip olan imanda mı, yoksa müstahap olan imanda mı? Sana cevap verecek, diyecek ki fazla bir artış olmaz, eksilme olmaz. Artması imansızlık, eksilmesi de imansızlık. O halde artış ne de? Yani neyinde? Kemalinde. Aslında değil. İmanın aslında artma ve eksilme olmaz. Niye? Çünkü inanılması gereken şeyleri herkes inanmak zorundadır. Onun üstüne siz bir artma koyamayacağınız gibi onun içinden bir şey de çıkartıp eksiltemezsiniz. Hayır böyle olunca, burada artma ve eksilme imanın neyinde? Aslında olmuyor. Neyinde oluyor arkadaşlar? Kemalinde. Bu çok önemli. İmanın neyinde oluyor? Kemalinde oluyor. Demek ki tevhid inancı öyle bir inanç ki aslı itibarıyla Fazlasını ya da eksiğini ne yapıyor? Kabul etmiyor. Aslı itibarıyla fazlasını ya da eksini ne yapıyor? Kabul etmiyor. Siz buna imana, tehdit inancına aslı itibariyle fazla bir şey katamayacağınız gibi ondan bir şey de eksiltemiyorsunuz. Peki, artma ve eksilme nerede meydana geliyor? Onu anlama, onu ne yapma? Yaşama, onu hayatına ne yapma? Alma. Çok önemli. Yani bir örnek verelim. Bir örnek verelim. Hayası olmayanın imanı yoktur. Ahli olmayanın imanı yoktur. Vefası olmayanın imanı yoktur şeklindeki hadisleri biz bu hasletler bir adamda yoksa onun imanı yoktur. Yani kafir durum olarak ne yapmayız? Algılamayız. Ne deriz? Yani gerçek anlamda imanı Bir insan gerçek anlamda vefayla. Gerçek anlamda imanı insan gerçek anlamda ahitle. Gerçek anlamda imanı insan gerçek anlamda vefayla kadar. Ama bir insanın vefasında, ahdinde ne varsa, eksiklik varsa bu Onun imanının aslında eksiklik var demek değildir. İman 60 ya da 70 küsur şubedir. Bir tanesi la ilahe illallah'tır ki o en üstüdür. Bir tanesi de yolda insanlara eziyet veren bir şeyi yoldan kaldırmaktır. E hal böyle olunca bir insan yolda insanlara eziyet veren bir şeyi ne yaparsa yoldan kaldırmazsa imansız mı olur? 70 küsür şube, bir tanesi la ilahe illallah, o en yüksek. En altta gideler, yolda insanları eziyet gören bir şey yoldan ne yapmak? Kaldırma adam. Kaldırma kaldırmayacağım dediğen zorlanmıyor. Gördük mü? Demek ki imanın aslı o cevherdir ki, o cevher, bütünüyle inanılması gereken nedir? Anasır, yani unsurlardan oluşur. Sen onu ne yapamazsın? Bir kısmına iman edip, bir kısmına iman etmeyerek tamamlayamaz. O halde o asıl. Peki onu nasıl arttıracağız? İfsanla takvayla. Nasıl istemeden eksilteceğiz? Masiyetle günah. Anamalık değil mi? Hal böyle olur ki işte tevhidin aslına aykırı bütün hususlar, amelin aslına aykırı hususlar gibi değerlendirilemez. Tevhidin asrına <gülüyor> aykırı bütün hususlar. Tevhidi <gülüyor> azaltmaz. Ortadan kaldırır. Ama amele aykırı hususlar ameli ortadan kaldırmaz. <gülüyor> ne yapar? Azaltır. Amel azalınca imanda da ne yapma olur? Eksin olur. Kesin olur. <gülüyor> Bu çok önemli. Tevhidin aslına aykırı olan hususlar, azalma kabul etmez. Tevhidin aslına aykırı hususlar, tevhidi ortadan kaldırır. Amelin aslına aykırı hususlar, ameli bütün ortadan kaldırmaz. Ne yapar? Ameli azaltır. Amelin azalmasıyla da tevhidde ne yapar? Azalma, imanda azalma meydana gelir. Bu çok önemli. O tevhid inancına aykırı iddialar. Tevhid inancına aykırı iddialar. Bütün batıl neler? Sebepler tevhidi ortadan kaldıran sebeplerdir. Onun için tevhidi aykırı hususları, tevhiddeki ihmalleri, önemsememezlikleri, ameldeki ihmal gibi, önemsememe gibi kimse değerlendiremez. Değerlendirmeye hakkı yoktur. Çok önemli. İşte bizi mutezileden ayıran budur. Çünkü mutezilede imanın zaten aslı bellidir. Onda artma, eksilme zaten olmaz. O halde mutezilede ne vardır? Ameldeki eksiklik de insanı kafir yapar. <gülüyor> mutezilede zaten temlik bellidir, iman bellidir. Onda bir eksiklik olamaz. Kafir olursun. Bizler olur. nayel Ama onlardaki problem, ameldeki eksikliği de görmek? Küfür görmek. Muhtezile ve hariciler, ahirette mekanı belli, kafir demişler. Ama dünyada hariciyle kafir demiş, patlatmış, muhtezile demiş ki, ya dünyalık en azından kafir demeyelim. Belki işimizden birinin karısı bu duruma düşer, çocuğu bu duruma düşer, e elmenzile. Beynel menziletey. İki durak arasında bir durak. Demek ki bizde amel eksikliği arkadaşlar insanı ne yapmıyor? Kafir yapmıyor. Bu çok önemli. Ama mutezileri haricilerde amel eksikliği. Nedir amel eksikliği? Hidirliymiş. Hep üstüne basa basa söylüyoruz. Bir, fazlaların terkini. İki, haramların işlenmesi. Her ikisi de meleksin. Bir, farzların terkini. iki, nevahi dediğimiz, muharramat dediğimiz yasakların, haramların ne yapılması? işlenmesi çiğnenmesi. Bu çok önemli. Bizde bu iki durumda insanı ne yapmaz arkadaşlar? Kadir yapmaz. Yeter ki farzın terkini helal, haramın işlenmesini de helal. Görmesi. İstihlal diyoruz. Şimdi birileri bir, istihlale bidat diyor. Böyle bir şey yok diyor. Çok önemli bakın. Yeter ki farzın telkini ne görmesi? Helal görmesi. Haramın işlemdesinde de ne görmesi? Helal. Oruç tutmaz. Ben yoruluyor. Sen bu adama kafir diyemezsin. Ama aynı adam onu tutmuyor mu? Çünkü tutmamak helaldir. <gülüyor> çünkü din dur derse, o nedir? Kâdınlidir. Adam zina ediyor. Eee yaptın işte. Uydum şeytanın. <gülüyor> Sen buna gâbir diyemezsin. E, zina yapmak helal. Kim demiş ki? Hangi çağda yaşıyoruz? Dikkat edin bakın, arada fark var. İstilale kim helal diyor hocam? <gülüyor> İstilale kim diyor? Bidak diyor. Bidak kim diyor Yani, yani boş ver şimdi onu kamera önünde söyletmemesi. Açtırma kutuyu söylemekte kötü demişler ya. He, şimdi bu çok önemli. İşte Tevhid inancı inanç olarak kabul etmiyor arkadaşlar. Yani Uluviyye Uluviyye desem ve sıfa sımsıkı sarılacağız. Tariz yok. Kesinlikle sımsıkı sarılacağız. Niye bunun üstünde duruyoruz? İşte bu ayrından dolayı bu çok önemli. Bizi ehl sünnet yapan, hani ehl sünnetin seçkin özelliklerini alırken orada vasatiyet demiştik, hani iki grubun arasında hatırlıyor musunuz? Bizi ehl sünnet yapan bu işte. O çok önemli. O bakımdan bu usta dikkat edeceğiz. İşte bu tevhid inancına aykırı iddialardan bir tanesi de Fatıma binti Esed'in bir ayeti. 10. şüphesiz de 92. sayfa. Bir alalım bakalım neymiş o şükre. Okut. Ölülerle tebessüle bulunabileceğine dair Tabarani'nin El Kebir'de rivayet etmiş olduğu bir hadisi delil olarak ileri sürmektedirler. Tabarani nerede rivayet etmiş El Kebir'de? İmam Tabarani'nin üç tane mujcemi var. El mujcemu Kebir, el mujcemu El Evsat, el mujcemu Sabir. Üç tane mujcemi var. İmam Tabarani. Nin. 360 Hicri yılında vefat etmiş, 360 Hicri yılında vefat etmiş. Üç tane neyi var? Mo'ceni var. Bu El-Kebir'de en geliş. bir de ortası var el, -el bir de neyi var? Küçüğü var es Evet, bu El-Kebir'de rivayet ettiği bir ne? Merfu rivayet, yani Hz. Peygamber'den Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen bir rivayet, evet. Bu hadise göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ali radıyallahu'nun annesi Fatıma binti Esed vefat edince Allah'ın peygamberinin ve benden önceki peygamberlerin hakkı için anam Fatıma binti Esed'i mağfiret eyle, mekanını genişlet diye dua etmiştir. Yani şimdi hep söylüyoruz. Diyoruz ki yani muhahit insanlar bu varlık devrutc ehlinin Ya da Sufilerin ya da işte Kuguriyun dediğimiz kabir ehlinin bütün akvalini, bütün görüşlerini külliyen uzaydan gelmiş görmesinler. Bak Tabarani'nin Elmucamül er Tebirinde bir rivayet. Yani bu rivayeti Ariston'un kitabından almadılar. Eflatun'un kitabından almadılar. Nereden aldılar? Bizim de çokça ne yaptığımız, müracaat ettiğimiz, kullandığımız imam tabarhanini hocamın kebirinden aldılar. Ya demek ki, yani isteseler ne bulabiliyorlar? Rivayet bulabiliyorlar. Ha, problem şu, bu rivayet bazen seneden sayı olabiliyor, anlayış yanmış olabiliyor, bazen de seneden zayıf olabiliyor, anlayışları doğru olabiliyor, yani hadis uygun olabiliyor ama seneden zayıf. Bazen de seneler zayıf oluyor. Aslında onların anladığına da uymuyor. Bunun örneklerini daha önce aldık. Şimdi bu rivayet he seneler zayıf bir rivayet. Ama müst bütün anlayışlarına uyuyor. Yani istidlallerinde problem yok. Hakikaten söylediklerine gelin. Ama su gelince teenni bozulmuş su gelince teğemmül bozulur. اِذَا جَاءَ النَّاسُ بَقَرَنْ Kıyas Nas gelince kıyas batıl olur. Buradaki bu nas zayıf. Buradaki bu nas ney? Zayıf bir nas. Hal böyle olunca bu nasla hüküm bina etmekte temel zayıf olduğu için, çürük olduğu için zayıf olur. Kaldı ki Birden iki söz konusudur. O da ne? Dinin asli kaydelerine aykırılık vardır. Neden? Rivayette. Dinin asli kaydelerine aykırılık vardır. Evet oku bakalım. Bu şüphenin cevabı. Bu şüphelerine şu şekilde cevap verilmesi mümkündür. Bir, sözü edilen hadis münkerdir. Şimdi bakın, sözü had edilen hadis nedir? Münkerdir. Şimdi şazdır demiyoruz. Münker'dir. Ne demek? Şaz olsa güvenilir bir abinin kendisinden daha güvenilir ravilere muhalefet ederek rivayet ettiği hadis olurdu ki i̇bn Hazm bu hadisi alırdı mesela. İbn-i Hazm'da şaz yoktur. Peki Münker nedir? Zayıf bir râvinin güvenilir ravilere muhalefet etmesi. Zayıf bir râvinin Güvenilir ravilere ne yapması? Muhalefet. Muhalefet etmesi. Şimdi burada iki problem var. Bir, râvi zaten zayıf. Sakat. İki, güvenilir râvilerin rivayetine de ne zaten? Aykırı. E, güvenilir râvinin Rabilerin râvilerine aykırılığı, güvenilir râvinin rivayetine aykırılığı zayıflığından mı geliyor? Yoksa rivayetin kendisinden mi geliyor? Her ikisi de var. Her ikisi, var. Her, ikisi var. Her ikisi de var. Zayıf. Sözüne güvenilmez. Belki yalan konuşmuştur. Heh. Her ne kadar yalancılıkla itham edilmemişse de, belki konuşmuştur. Belki. İki, yok, yalan konuşmamıştır da, zaptında, yani neyinde? Hafızasında ne vardır? Sorun, var. Sorun vardır. İki, Rivayetin kendisinden geliyor, çünkü rivayet, sahih rivayetlerinde haykırı, muallif. Evet, okuyor. Sözü edilen hadis münkerdir. Süfyan Es-Sevri'den, Rav bin Salah, teferrüden rivayet etmiş. Şimdi Süfyan Es-Sevri, Hicri 161 yılında vefat eden bir zat tabiinden. i tabiinden. Süfyan Sevri'den bu hadisi rivayet edenler zaten böyle rivayet etmemişler. Kaldı ki, kaldı ki Rab bin Salah dediğimiz bu zat da tek başına bu lafızla bu hadisi rivayet etmiş. Bu Rab ise ne? Zayıf bir Rab. Evet. Rab, daifun hadis bir Rabidir. Yani hadisi zayıf. Evet. Dari Kutni ve evet. İbni Hadî tarafından zayıf sayılmıştır i̇bn Makula yani Ebu Nasır, Ali bin Hivetullah bin Ali bu ravi hakkında alimler zayıf kabul etmişlerdir Gel Gördük mü? Şimdi bu hadisi Süfyan Sevriler rivayet etmiş, Rav, zayıf bir ravi bu lafızla rivayet etmiş. Bakalım bu hadisi Süfyan Sevriler rivayet edenler, Sika raviler, Güvenil raviler nasıl rivayet ediyorlar? Evet oku. Uveki bin el-Cerrah Abdurrahman bin Mehdi, Firyabi, Ebu Nuayn, Fadıl bin Dükeyn, Yahya bin Said el Kattan gibi Süfyan-ı kendi talebeleri tarafından rivayet edilmeksizin yalnızca Rahim bin Salah tarafından teferrüden rivayet edilmiş olması, hadisin mülkerliğini daha da arttırmak. Gördük olur. mü? Burada sayılan Veki Cerrah yani skalayı geçtik imam Hübce, Abdurrahman bin Mehdi, Imam Hudjeb, Riabi Keza, Abu Ma'in, bin Yahya bin Said el Qattan, Bunların hepsi cine talebesi? Suflen este sever. Oni ar băiți bine. Nu ar fi făcut. A fost. A fost. A fost. A fost. kat İki, Böyle bir tevesvür türü caiz ve meşru olmuş olsaydı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tarafından emredilen ashab tarafından da süratle uygulamaya konuldu. Bunların hiç birisi olmadığına geçmiş alim ve imamların herhangi bir tarafından emredilmediğine bilekis yasaklandığına göre bu şekilde tevesvürde bulunmak Neşru değildir. Yani var mı? Yok. Aksine yasaklar evet. mevcut. Evet. İmam Ebu Hanife ve Ebu Yusuf şöyle demişlerdi. Peygamberinin hakkı için senden istiyorum diye dua edilemez. Yani 77 oğlu Lipnot'ta bunu kerik gördüğünü, Selefin, yani İmam Ebu Hanife gibi, Ebu Yusuf gibi Selefin mütekaddimunun, yani işte tabi'in ve etvar tabi'in döneminde yaşayanların mekruhunun da ne anlama geldiğini, haram anlama geldiğini ne yapmıştık orada ifade etmiştik. 77 no'lu bir bakarsanız uzun uzatıyor, orada bunlar anlatılıyor. Evet, bir öncesi ve bir sonrasında. Yani, işte Türkiye'deyiz, insanlar İmam-ı Ebu tabi, işte İmam-ı peygamberinin hakkı için senden istiyorum diye dua edilemez. İmamım böyle diyecek. Sen imamına ne yapacaksın? Evet, muhalefet edeceksin. Yani bırak peygamberin hakkı için Hz. Adem'den başlayacaksın. Bütün nebi silsilesini sülaha, evliya, şühedaha hiçbir şey bırakmayacaksın. Hiçbir şey bırakmayacaksın. Hiçbir şey. Yani peygamberin hakkı için bile senden istiyorum demeyi hoş görmeyen Cayız görmeyen bir imamın, sulhahının, evliyanın, şühadanın hakkı için senden istiyorum demeyi nasıl göreceğini bir düşünün bakalım. 77 oğlu dipnota bakarsa, hani ile bunun kaynaklarını orada ne yapacağız arkadaşlar? Göreceğiz. Hanefi mezhebinin en muhtemel kaynakları bunlar. Bakın kasaninin Beda'yus sanaii, i tertib-i el-hidaye, şerhu bidayetil müftedi, tercümeleri de var. tlc gördüğünüz yerler tercümesi olan eser demektir. El-mavsili, ihtiyar l muhtar, müftülerin okuduğu, asistilerde okutulan hitap. Fahreddin Zeylai, tevhîr-il-hataiq, şerhu kevzid-leqaiq, Ayni'nin el-binaye, hidaye Ibrahim el-Halebi'nin Murtekal Ebu'l, tercimesi de var. Ibn-i el bahru Raik, Ibn-i humamun şerh ufet i ibn Abid'inin Redd-i-L-Muhtaç, Alemgir'in El-Fetavel-Hindiye, şefaldi mi? Başta tayinata alamă? Hepsinde var. Hatta muğla Feth-ü babil inayet kitabında var. O burada yok. Tehanevi'nin İhra-i Süneni'nde var. O da burada yok. Bunlara daha sonra ulaştık. İlim böyle bir şey. Ararsın bulursun. Sonra bir daha ararsın, bir daha bulursun. Ölene kadar bulursun. Öldüğünde de belki %10'una ulaşmış. İlim böyle bir şey. Evet. Devam. 11. şüphe. <gülüyor> Ukhadin'e rivayet etmiş olduğun beni uykusunda yani rüyada gören, uyanık de görecektir hadisini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatta olduğuna ve görülebileceğine delil olarak göstermekte ve Resulullah'ı görmüş olan kimselerle ilgili yalan ve asılsız hikayeler anlatmaktadır. Yani bu ay Müslüm rivayeti, mütevatir hatta. Ulema mütevatir diyor bu hadise. E şimdi bakın, demek ki bazen gösterdikleri delilde ne olabiliyor? Tabii. Sayı olabiliyor. Peki anlayış doğru mu? Hikmet burada. Okuda adam ol baban gibi eşek olma, okuda adam ol, baban gibi eşek olma. Bak bir gürgül hükmü nasıl değişiyor? E hangisini anlayacaksın, hangisi doğru anlayışıyor? Burada da nasıl bu. Peki bu nasıl nasıl anlamak lazım? Şimdi onu ayrıntısıyla verecek. Tabii biraz burada arkadaşlar, yani teorik bilgiler var. Bunlar yani belki sizi boğabilir. İşte patlanacaksınız. İlim böyle bir şey. Bir sürü ravi isimleri sayacak. Ama neticede zaten çıkacak ne demek istedi. Evet, alalım şimdi. Bu şüphenin cevabı. Birkaç yönden bu şüpheye cevap verilebilir. Şimdi nedir rivayette? Ben uykusunda gören, uyadıkken de görüş. Yani uyanıkken gördüğüne göre demek ki Resulullah görmemiştir. Yani uyku mi? uyku alemi anladık yani. Pek bir şey belli değil. Yani, de Ne zaman görüyorsun? Uyanıkken. Uyanıkken Resulullah'ı gören var mı? Yani Uykuda görenler var. Sakalsız, matalsız ama. He. Yani uyanıkken gören var mı? Ya kaza. <gülüyor> var mı? Şimdi okuyalım bakalım ne diyor ki? Bu şüphenin cevabı, <gülüyor> birkaç yönden bu şüpheye cevap verilebilir. Bir, bu hadisin manası benzetme ve temsil şeklinde uykuda beni görmüş olan sanki beni uyanırken asıl suretimde görmüş gibidir tarzında anlaşılmalıdır. Şimdi burada, evet hadis her ne kadar lafzen uykusunda beni gören uyanırken de görür şeklinde gelmekte ise de, Hadisin değişik kalıpları var. Birazdan ona değinecek. Hadisin aslında doğru lafı biliyorsunuz hadisler manen rivayet edilmiştir. Manen problemdir manen rivayet bazen. Yani manen rivayet edilmesi demek Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'den bizzat o kelimelerle işitildiği gibi, o harflerle işitildiği gibi değil de, benle siz ne yapıyorsunuz burada? Mesela işitiyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Aklınızda kaldığına ne yapıyorsunuz? Rivayet ediyorsunuz. Naklediyorsunuz. Doğrusu şöyle anlaşılması diyor. Beni diyor uykuda gören sanki beni uyanıkken görmüş gibidir. Beni uykuda gören sanki beni uyanık haldeyken görmüş gibidir. Uyanıkken görmüş gibidir. Peki hocam ya sen tevhid Bunu nereden çıkardın? Bunu tahminle çıkarmadın. Bulmacayla çıkarmadın. Bu bizzat İmam Müslim'in rivayeti. Oku bakalım şu Çünkü şeytan, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in suretine giremez. Müslim ve diğer kaynaklar, ravinin şüphe ederek aktardığı şöyle bir rivayete gelmemektedirler. Uyanırken beni görecektir ya da sanki beni uyanırken görmüş gibidir. tam benleyememiş. Yani uyanırken beni görecektir ya da yani kim? ravi Heh, sanki beni uyanıkken görmüş gibidir. Yani ne demek sanki beni uyanıkken görmüş gibidir? Yani hakikaten beni görmüştür. Çünkü şeytan, şeytan benim suretime ne yapamaz? Giremez. Heh, böyle anlamak gerekiyor. Çünkü rivayet rivayeti açıyor. Rivayet rivayeti açıyor. Anladın? Mutlakın mukayyedi var. Mücmelin mufassalı var. Evet. Devam et. <gülüyor> Bunun nedeniyle uykuda Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın görülmesiyle ilgili hadisi 14 sahabi tarafından rivayet edilmiş olmasıdır. Onun için işte mütevatir. Sahabede 14 olunca bu tabinde en az 3 katına çıkıyor. Tabi o tabiinde o 3'ün 3 üç katına çıkıyor. Çoğalıyor. Yani 14 sahabi bu hadisi rivayet etmiş. Peki nasıl rivayet etmişler? Oku bakalım. Bu 14 sahabi şunlardır. Ebu Katabe 1 Ibn Mesud 2 Ebu Cuhaife 3 Enes bin Mali 4 Ebu Said el-Hudri Ebu Bekre 6 Cabir bin Abdullah 7 Abbas 8 bin El Yaman 9 bin Eşyam 10 El-Bara bin Azib 11 Abdullah bin Amr bin el-As 12 Malik bin Abdullah el hasami 13 Ebu Hureyre Rabbiyallah yaptı? On 14 Bu on dördü de ne yapmış? Bir kısmı mutserimden çok çaylısı yuvayet eden sahabi. Yuvayet etmişler. Peki devam edelim. Tüm sahabi ramiler uykusunda beni gören beni görmüştür. Çünkü şeytan benim suretime giremez. Lafzı üzerinde ya da buna yakın olan hakkı görmüş olur. Benzeri bir lafız üzerinde ittifak etmiştir. Yani bakın bu sahabilerin hepsi Hiç uyanık halinden bahsetmiyorlar. Uykusunda beni gören beni görmüştür. Çünkü şeytan benim suretime giremez. Ya da uykusunda beni gören yani haklı görmüş olur. Yani gerçekten hak olarak beni görmüş olur. Çünkü şeytan benim suretime giremez davsıyla rivayet etmişler. Gördük mü? Şimdi devam edelim. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayetinde... İhtilaf edilmiştir. Evet. Orada Evet, bir yanlışlık olmuş. Evet. İhtilaf edilmiştir. Onu düzelttik. İltifat mı olmuş? Ne olmuş? İhtilaf. İşte bak, ihtil ihtilaf. i̇htilaf edilmiştir. Orada bir kelime harf kayması olmuş. Evet. Ebu Huray radiyallan rivayetinde İhtilaf edilmiş. Evet. evet. Devam edelim. Ashabından beş kişi, yani kendisinden rivayet eden talebelerden beşi, ashabından beş kişi kendisinden bu hadisi rivayet etmiş. Bunların dördü. Yani Muhammed bin Sirin, Küret bin Şihab el-Cermi, el-Hurakan'ın mevlası Abdurrahman bin Yakub ve Ebu Salih Zevkan, Zeykan bin Abdullah el zeyyaf Yukarıda belirtilen çoğulu lafza ile beni görmüştür şeklinde rivayet ederken <gülüyor> bakın orada hiç ne yok? Uyku yok. Dördü. Bunların hepsi karabiler. Evet, beşincisi olan Ashabından beşincisi olan Ebu Seleme bin Abdurrahman bin Avf Ez-Zuhri'nin rivayetinde değişiklik vaki olmuş Yani o beş taneden dördü o bir tanesinin rivayet etmediği gibi o lafız olmadan rivayet etmişler. O bir tanesi öyle rivayet etmiş. <gülüyor> Değil mi? Devam edelim, bitmedi daha. Ebu Seleme'den Muhammed bin Amr bin Alkame el Leysi yine çoğunluğa muafık muhaf olarak hakkı görmüş olur. lafzı ile rivayet etmektedir. Ebu Seleme'nin de talebeleri var, o Ebu Seleme'nin talebelerinden bir tanesi de o farklı rivayeti ne yapalım zikreden? Ebu Seleme'den o yukarıdaki dört kişinin rivayeti gibi rivayet etmişler. Gördük mü? Devam. Ebu Seleme'den rivayet eden İbn-i Şehab Zühre'nin rivayetinde de Değişiklik var. He, şimdi Ebu Seleme'den iki kişi rivayet etmiş. Biri çoğunluk gibi rivayet etmiş. İbn-i Şâb'ın rivayetinde problem var. Evet. Ashabından dört kişi Zühri'den bu hadisi rivayet etmek demek. He, Ebu Seleme'nin talebesi Zühri'den de dört kişi bu hadisi rivayet etmiş. İniyoruz aşağı doğru. Evet. Yunus bin Yezil el el-Eyli. Ukay bin Khalid el-Eyli Muhammed bin el-Walid ez-Zübeyd el 3 ve Zührri'nin erkek kardeşinden yeğeni Muhammed bin Abdullah bin Müslim ez zuhri 4 Evet Ukay bin Khalid el-Eyli Muhammed bin el-Walid ez-Zübeyd el ve Zührri'nin erkek kardeşinden yeğeni Muhammed bin Abdullah bin Müslim ez-Zührri'nin rivayetleri Bir. Birbiriyle müttefektir ve şu lafızda aktarılmak yani, yani o dört taneden Zührin'in dört tane öğrencisinde üçünün de rivayet-i müttefik. nasıl nasılmış bakalım? Uyanıkken de beni görecek ya da sanki beni uyanıkken görmüştür. Gördük mü? Peki dördüncüsü? Hı hı. Zührin'in talebesi. Yunus bin Yezid el-Eyni'nin rivayetindeyse ihtilaf edilmiştir. İşte o, problem onda. Evet. İbn-i Ve Zühri'den rivayetle, rivayette bulunan çoğunluğu lafzıyla uyanıklık halinde beni görecektir ya da uyanıkken beni görmüş gibi olur şeklinde Yunus bin Yezid el-Eyni'den rivayet etmektedir. Yani ondan da bu rivayet var. Yani Bunları bulmak günlerdir arkadaşlar bu tarifleri bu. Evet, devam edelim. Enes bin Miyaz <gülüyor> Zuhrida rivayette bulunan Yunus bin Yezid el Eydiden hakkı görür lafzı ile rivayet etmektedir. Devam et. i̇bnül Mubarek, bu raviyere muhalefet ederek Yunus bin Yezid el Eydiden cezim sıgası "Ne evet. uyanırken beni görecektir" lafzı ile rivayet etmektedir. Yani bir tanesi işte. He yani i̇bnül Mubarek'in dediği gibi Bu abilerle muharebede Yunus bin Yezit el Eylliden cezim siyvası rivayet ediyor yani kesin bir siyayla veya yok yani uyanırken görecektir veya sanki uyanırken görmüş gibidir demiyor kesin evet yukarıda belirtilen tüm rivayet ve hadisler içinde cezim lâfsi ile gelmiş olan tek tarik budur tek bu evet sonuç olarak şüpheye mahal bırakmayacak şekilde anlaşılmaktadır ki uyanırken beni görecektir lafzı mahfuz değildir. Bittik. Gördün mü? Velev ki Buhari rivayet Ve etsin. Velev ki Buhari rivayet Bunu yazın. Devam. Çünkü İbnül Mübarek Yunus bin Yezid el Eyl'i Zühri rivayetinden olan bu lafız, Zühri'den rivayette bulunan Yunus bin Yezid el Eyl'inin talebeliğinin rivayetine de, Ebu Seleme bin Abdurrahman bin Avf ez zühriden rivayet eder. Zühri'nin talebeleri tarafından aktarılan rivayetlere de, yine Ebu Hureyre'den rivayet eden Ebu Seleme bin Abdurrahman bin Avf ez zührinin talebeliğinin rivayetine ve ayrıca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayette bulunan Ebu Hureyre R.A'nın talebelerine ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabının rivayetlerine de muhariftir. Şahs ve lebtiravisik olsun. Gördük. Bunun istaş yaması yapıldığında daha net belli olur. Evet. Yani seneden bu böyle. Ya hocam bu Buhari'de var. E olabilir. Buhari'nin iki kapak arasındakilerde icma yok. Müslüm'ün iki kapak arasındakilerde icman yok. Kur'an gibi değil yani. Kur'an gibi değil. İki kapak arası sahiptir. Hayır. Öyle bir şey yok. İki kapak arasında iki kapak arasında tenkit edilenler hariç. Anladık mı? İki kapak arasında tenkit edilenler hariç ki Dara Kutnun yaklaşık iki yüzünüz rivayet olarak tenkit eder. Onda icma yok. Şimdi yanlış bilinir. Yanlış öğretilir. Nedense muhaddislerin bir kısmını bu asırda anlamak zor. Şeyhhan ben yedi tanesi zayıf dedi. Kıyamet koptu. İşte o rivayetlerden bir tanesi de bu. E al bakalım ver hadi. Ver. Tevhid inancından sonra bağdaştırsın. Herkes uyanıkken gördüğün diye çıksın sokağa dolaşsın. Biz rüyadakilerden başa çıkarıyoruz. Bir de uyanıklar çıkarsa başımıza yandık. Evet devam edelim. 2- Alimler işaret edilen hadisi farklı görüşle ileri sürerek açıklamışlardır. a- Bu hadis <gülüyor> benzetme ve temsil manasıdır. Ya, sanki. D. Görülen rüyanın yorumu uyanırken rüyanın tevilini görecektir şeklindedir. Yani, Zayıf ihtimal. Tekerlül. C. Bu hadis peygamber aleyhissalatü vesselamın çağında yaşayanlara mahsus. Bu da tekerlül. D. Kıyamet gününde daha fazla hususiyetlerle birlikte görecektir. Şimdi, şimdi hani illa sahih kabul ediyorlar ya o lafı. ama e, Sohiyyuz zümresinin Anladığın gibi de anlamak istemiyorlar. Herçıl darkeyil kapısını en tane neden sayıyorlar. Oku değil bir daha. Kıyamet gününde daha fazla usuliyetlerle birlikte görecektir. Bir alakası var mı? Devam. Ne bu? Devam. Onu aynada görecekti görüşler içerisinde en uzak ihtimal budur. İnanacak mı? İnanacak mı? Şimdi i̇bn eder bunlar. Tetüvâri ile zikre diyor gelen itibarıyla. Yani bu hali. Heybetine zarar vermek için ne yapsın işte? Bin bir deneden su getiriyor. Ya rivayet mahfuz değil şans. Rivayet mahfuz değil şans. Niye uğraşıyoruz? Neden? Nedir bu gayret? 3. Evet. Hadiste ifadesi geçen görmek fiili, gerçek anlamda görmek ve muhatap olmak manasında olmuş olsa Ölümünden sonra da Resulullah'ın ashabından ola bilinen baskının süreklilik arzetmesi gerekir. Buna kadar bize. Bu buna kadar bize. Bu bu. Tevlisel mümteymiyenin neyi? Hüccetlerinden <gülüyor> bir tanesi. Görüyorsun. E, uyanıkken gören adam zaten sahabi olur be. <gülüyor> Demek ki sahabilik kıyamete kadar devam ediyor. Ne sahabiler varmış içimizde biz bilmiyoruz. Evet devam et. Hadiste ifadesi geçen. Görmek fiili, gerçek anlamda görmek ve muhatap olmak manasında olmuş olsa Sahabinin tanımı ile bilen var mı? <gülüyor> bu taraftan bilen var mı sahib? Nedir? Çıplak gözle Allah üzerinde görenle, onunla görenle onla beraber oturup. E bu ne? Hep sahib mi? İman yani, <gülüyor> <gülüyor> etmiş bir <gülüyor> haliyle. <gülüyor> görüp ve o halde ölenler. ölenler. <gülüyor> Ama onu olmaz. <gülüyor> <gülüyor> olmaz. İman etmiş halde Resulullah'a göre iman üzere ölmek şartıyla. Evet. Sen ürde dolayı görenler var. Onlar sade değil. Hiç, <gülüyor> <gülüyor> yok, yok, <yüzürücü. gülüyor> Güzel. Evet. Devam. Hadiste ifadesi geçen görmek fiili gerçek anlamda görmek ve muhatap olmak manasında olmuş olsa ölümünden sonra da Resulullah ashabına olabilme basmanın süreklilik arz etmesi gerekir. Bu ise batıl ve geçersizdir. 4. Hadisten şüphe sahipleri, ileri sürdükleri gibi bir mana anlaşılacak olsa, bu mana için öncelikli sırada gelen ve Peygamber aleyhisselatu vesselam'ı evveliyetle ve en fazla görmesi gereken kimseler sahabe-i kiram, tabi'in ve İslam önderi imamlar olmalıdır. Fakat onların Hiç birisinden uyanırken Resulullah'a gördüklerine dair bir rivayet kesinlikle ulaşmamıştır. Onlardan hiç birisi hadisle Peygamber Aleyhissalatu uyanırken görülebileceğini iddia eden bu kimselerin yaptığı gibi batıl bir istilden istillerde istildelde, istildelde, istildelde. istildelde bulunmamışlar. Yani del getirmemişler. Yani bu da ne? Karazı ifade ediyor. O ikinci şüpheyi de alalım. O evet. ikinci şüphe, Ölülere ve üçüncü şahıslara dua edilip seslerine dair Ebu Yalal, Tabarani ve İbnus Sunni'den gelen bu rivayeti delil olarak göstermektedirler. Evet, yani sadece Tabarani de yok, Ebu Yalalda var, İbnus Sünnide var. Evet. Bu rivayete göre peygamber sallallahu aleyhi ve şöyle buyurduğunu ifade ederler. Birinizin hayvanı ıssız bir yerde bağı çözülüp kaybolduğunda ey Allah'ın kulları tutun. Ey Allah'ın kulları tutun diye seslensin. Çünkü Allah'ın yer hazır bulunan kulları vardı hayvanınız için tutarlar. Rivayeti de getirirler. <gülüyor> Bir daha o kalitesi duysun arkadaşlar. Bak demek ki gökten indirmiyorlar. Çok kızmayın. <gülüyor> birinizin Aynen. hayvanı, birinizin hayvanı ıssız bir yerde balı çözülüp kaybolduğunda ey Allah'ın kulları tutun, ey Allah'ın kulları tutun diye seslensin. Çünkü Allah'ın yeryüzünde hazır bulunan kulları vardır. Ve hayvanları sizin için tutarlar. Yani bir rivayet, tam onların istediği gibi bir rivayet. Uygun. Ne diyeceksin ki? Evet okuyamışsın devam edelim. Bu şüphenin var. cevabı. Bir, senedinin üzerinde dönüp dolaştığı râvi Maruh bin Hassan... Yani ne demek nedâri? Yani bütün tarihlerinde bu adam var. Evet. Maruh bin Hassan olduğundan dolayı hadis sahib değildir. Söz konusu râvi hakkında Ebu Hatimek Râzi, Mechul derken? Bu da ayn değil. Mechulü'l-hal. İsmi belli de, adamın durumu belli değil. cerv durumu belli değil. Yani yani hani şimdi işte sokaktan bir adam geçti. Tamam mı? Sokaktan bir adam geçti. Diyelim ismi Muhammed, babası Abdullah. ne dedik işte? Es-Sivasi. O kadar tanıyoruz adamı. Yani yalan konuşur mu, konuşmaz mı? Ahlaki durum nedir, ne değildir? Namaz kılar mı? Kılmaz mı bilmiyoruz. Meşhur bir hal. Meşhur adam. Evet. İbn-i Adi, Münkerül Hadis o. demiştir. Yani hele bir de bunu Buhari dedi mi yandın. Buhari dedi mi yandın. Yani Münkerül Hadis, İbn-i Adi de zayıf. Ama Buhari de zayıftan da öte. Buhari bir ravi eden Münkerül Hadis dersen diyor, onunla ihtiyaç etmek helal olmaz. Yani onu adam gibi alıp, adam zayıfta, rivayetin senedinde adam zayıfta, onun hadisini almak helal değildir diyor. İbn-i deyince daha düşük, zayıf. Evet. Marûb bin Hasan, İbn-i dediği gibi munkerûl hadistir. Dolayısıyla hadis zayıftır. Yani işte nas geldi, batıl kıyas oldu. Ne oldu? Kıyas batılı oldu. Evet. 2- Ashab-ı kiram ne bu tür bir uygulamada bulunmuş, ...ne de böyle bir şeyi emretmişlerdir. Tabi'in ve imanların da bu şekilde uygulamada bulundukları... ...bunu emir ve tavsiye ettikleri konusunda sahih bir nakil mevcut değil. Nakiller mevcut da sahih değil. İmam Ahmet'ten... ...Hasan-ül Basri'den... ...vesaire'den bazı rivayetler var. Ama sahih değil. Tabi bu ayrı bir makale konusu. Ben bunu ayrı olarak işledim de... ...basmadım. Yani bu... hadisin turukları var. Bunu çok delil getirir özellikle belli, bu rivayeti. Yani bu tam bir makale konusudur. İşte Hadis Tetikleri Dergisi'nde muhtemelen bastıracağım onu. 20 sayfalık bir rivayettir bu. Yani, yani 20 sayfalık bir makaledir. İşte İmam Ahmet'ten falan e, nakiller var. Hatta İmam el Erezgiyat kitabında diyor ki bu gelenmiştir diyor. Tecrübe edilmiştir diyor. Faydası da görülmüştür diyor. Heh. Yani evet evet. evet. Yani e, bununla alakalı bazı akvalide ona tutuşu şey yapıyorlar. Hemen tutuyorlar. Sıkı da ama bunların hiçbiri saygı kanalına gelmemiştir. Kaldı ki bazı alimler de burada Allah'ın kulları dediği yani tutun diye seslendiğinde melekler olduğunu söylüyorlar. Ama ne maturili fıkkında ne eşari fıkkında yani <gülüyor> itikadında hiçbir tanesinde o melaiken isimleri sayılırken ile birlikte görevleriyle birlikte çölde devesi kaybolmuşları bir melekten bahsedilmez. Yani bu rivayet sayı olsa Kelamcıların gözünden kaçmaz. Ha. Meleklerin sınıfları cinsinde. Ha. Bir de ne yaparlar? Derler ki işte bir melek daha var. Onun da görevi ne? Şöyle, hayvanı kaybolmuşun. Hayvanı tutup yakalayıp ona getirmek. Gözden kaçmış demek ki görmemişler. Ha. O bakımdan yani meleklere hamletmek de doğru değil. Çünkü insanın meleğe bile galiben seslenmesi caiz değil. Yani sıkıştın. Ey Cebrail beni kurtar desen ne olur? Hmm. Sıkıştın. Ey Azrail git gelme desen ne olur? Hani on yıl önce gelmişler ya Zutufat'ta Mahmud diye ruhunu almaya katmışlar. Gelme gelme istemem demiş. Git o da gerisin geriye gitmiş. <gülüyor> ha. Ha. Yani böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Geldi mi veya kuntum fi buruj meside donanmış döşenmiş kafes kafes olmuş e çenikle demirle betonla ne bileyim işte ne dersen de istediğin yere gir o gelir seni orada bulunur canını alır kaçış yok nerede olsan öyle bir şey yok evet sonuç böyle bir bilgi Onların değil de daha sonra gelenlerin sahip olması nasıl düşünülenir? yani tabii burada müellif yani güzel demiş de bunlar bunun gibi ne bilgilere sahipler daha. Yani müellifin aklının hayal edemeyeceği daha ne bilgilere sahipler. Bunların zaten bilgisi Kur'an ve sünnette olan bilgiler değil. İlhamla, keşifle ne yapılan? Alınan bilgiler. Onun için i̇bn Arabi ne diyor? İşte diyor sufi bilgisi zahir bilgiden mukaddemdir. Sufi bilgisi, yani batın bilgi zahir bilgiye mukaddemdir. Yani önünde gelir, öncesinde gelir çünkü zahir bilgiye şeytan karışır ama batın bilgiye şeytan karışamaz. Batın bilgisi şeytanın iltibasından muhafaza edilmiştir. Muhsebi <gülüyor> de öyle söylüyor. Batın bilgisi şeytanın iltibasından muhafaza edilmiştir. <gülüyor> evet. Nasıl bir bilgiyse bu, ona ne, yüzden, ne yüzden, yapıyor? Karışmıyor. Evet. Şey, Subhaneke, Allah <gülüyor> ve la ilahe, ve